Evet Açık Radyo'da Açık Dergi programı Burcu Karakaş'tan az evvel sona ermiş olan e, duruşmanın ardından Onur Sercan ve Hatice Can e, davası hakkındaki son gelişmelerin bir değerlendirmesini aldık. Şimdi diğer e, telefon bağlantımıza geçebiliriz. E, Soma'ya e, bağlandık açık dergi e, içerisinde. Geçtiğimiz günlerde ufak bir değerlendirmesini yapmıştık. Deniz Bayram yine bizlerle e, beraberdi. E, programın başında da özetledik ama yine de kısaca geçelim. E, Yırca'daki zeytinlik mevzusu bu ve buradaki yürütmeyi durdurma kararına rağmen oraya yapılmak istenen termik santrale dair operasyon şirket tarafından sürdürülmekte ve bugün de aslında bir şiddet boyutu devreye girdi Bu şiddet boyutunun acayipliğini de ayrıca tartışmak gerek Çünkü özel güvenliğin darp ettiği köylülerden ve oradaki gönüllülerden Greenpeace gönüllerinden bahsediyoruz Greenpeace Akdeniz Avukatı Deniz Bayram bir kere daha bizlerle beraber canlı yayınımızda İyi akşamlar Deniz Merhaba Hoş geldiniz Evet geçmiş olsun ee, öncelikle Somadı'sın. Sabah da oradaydın ee, galiba. Kısaca evet. olanı anlatmanı istediksen der. Ee, evet, yani bilginiz üzere bu dağlığın bir şekilde nebet devam ediyor. Hı -hı. Ee, sadece kısaca şey düzeltmek istiyorum. Burada henüz bir yüzmeyi doldurma Yürü, kararı yok. Burada. E, İlçenin müdürlüğü tarafından ağaç kesimine verilen bir izin söz konusu değil. Evet. E, dolayısıyla yasal izin olmadan şirket e, yaklaşık bir haftadır ağaç kesimi gerçekleştiriyor ve sarımsağlamada da zarar veriyor. Hı hı. E, ve bunların hepsinde yasal izin olmadan. E, parasını ise öderim yaklaşımıyla gerçekleştiriyor. Tam olarak bugün şirket yetkilisinin e, zeytinli, e, zeytinleri üzerindeki zeytinleriyle birlikte e, dozerlerin yerinden sökmüş olduğu, e, yani o zeytinlerin sahibi olan köylüye verdiği yanıtta parasını ise ödeyeceğiz e, oldu. E, evet. Fakat burada göz göre göre bir e, ciddi bir aslında kuruluş. E, işleniyor hı hı. E, çünkü burada idari makamlara, idari birimlere verilen bir yetki var, bir görev var e, ilgili kanunlarla. E, fakat bu e, yetkiler kullanılmıyor, bu görevler yerine getirilmiyor ilgili birimler tarafından. Evet. E, sadece formalite olarak. E, gerçekleştiriliyor. E, fakat bunun yanı sıra herhangi bir yaptırım e, söz konusu olmuyor. Bu nedenle de şirket her seferinde Hı -hı. E, güvenlik görevleriyle hukuka aykırı olarak hukuk neymiş? Ben <gülüyor> hukuku niye tanıyayım? Keyfi bir şekilde. Zaten parasını da öderim. Ödüyorum yaklaşımıyla. Hı -hı. E, Hı -hı. Dozerlerle giriyor. E, yine mot mazotlu e, motorlu testerelerle alana giriyorlar. Hı -hı. E, ve sabaha karşı yine bugün altı sularında e, alana girmişler. Hı -hı. E, ve bu sefer de buna engel olmak isteyen e, köylülere e, yapmayın e, burada yasal izin yok e, diyen köylere ve barış çağrışlar üzerine e, bu özel güvenlik tarafından uygulanan darp üzerine kelepçeleme olayı üzerine içeri giren köylere ve Greenpeace gönüllülerine ve e, Soma'dan destek için gelen e, kişilere hı hı. E, özel güvenlik görevlileri bakın herhangi bir kolluk güvenliği, güvenlik demiyorum şirket tarafından evet. e, istihdam edilen ve şirket tarafından şirket yetkilileri tarafından e, talimat verilen özel güvenlik görevlilerince e, arkadaşlarımız ve köylüler e, darp edildiler. Hepsinin darp raporları söz konusu. Hı hı. Kafasında yarık olanlar, bacaklarında yaralamalar olanlar. Çok ciddi darplar var. Üstelik elimizde e, bir takım fotoğraflar da var. Bu fotoğraflar yine şirkete ait olan araçta e, sopaların bulunduğuna e, ilişkin bir takım görüntüler söz konusu. Hı hı. E, arkadaşlarımızın hepsi e, Joblarla ve bu araçlarında bulunan sopalarla darp edildiler. Evet. Ee, kelepçelendiler, ters kelepçe takıldı. Yerlere yatırıldılar teyks ve hakarete maruz kaldılar. Ee, bugün de aslında şikayette... Jandarma geldiği zaman, zandarma'ya işte haber veren taraf bile bizdik zaten. Zandarma e, geliyor e, ifadesine rağmen hiçbir şekilde durmadılar. Darpa devam ettiler, hakarete devam ettiler. E, kilekçeli bir şekilde arkadaşlarımızla zamana geldikten sonra kilekçeleri çözmeye başladılar fakat buna engel olundu ve zanlının e, bu halleriyle görülmesi sağlandı ve gö gerekli fotoğraflamalar, gö gerekli görüntüler alındı bununla ilgili. Hı -hı. Zaten birkaç kilekçeli burada el konuldu şu anda sadece dosyasına soruşturma dosyasına eklenmesi için delil olarak. Hı -hı. E, durum budur. Evet. sizin gibi olay anında da şirketin kişilerinin gelip söylediği tek şey orada zeytinleri hasal eden zeytinleri için ağlayan e, köylüye söylediği tek şey parasını ödeyeceğiz. Oldu ee, burada da yani Özel güvenlik görevlileri Korkunç bir şiddet Ben alanda avukat olarak yer aldım ee, Müvekkillerimin darp edildiğini ve içeri girmek istediğimi söylememe rağmen <Gülüyor> ee, Ben de engellendim Evet. E, durum budur. Ve suç duyurusunda bulunuldu değil mi bugün evet. yanlış bilmiyorum. Ve şirket terörü yaşandı son 100 yıldız eğitimliklerinde köylülere karşı ve arkadaşlarımıza karşı. Evet tam da bu aslında geldiğimiz nokta gerçekten şirket terörü diye gayet etraflı bir biçimde özetlenebilir Deniz Bayram. Bugün bir suç duyurusunda da bulunuldu yanlış mı anımsıyorum? Tabi tabi bulunuldu. Bugün herkes evet. e, şu anda hala karakoldayız ve ifadeler devam ediyor. Evet. Herkes elbette gerekli kişilerin özel güvenlik görevleri ve talimatları veren kişileri oh. tespit etti. Hı -hı. E, gerekli fotoğraflar, görüntüler hepsi soruşturma dosyasına eklendi ve şu anda ifade e, veriliyor. Evet geçen hafta seninle konuştuğumuzda Deniz aslında 475... Ağacının zaten kesilmiş olduğundan ve tahrip olduğundan e, bahsetmiştik. Yirce Muhtarı ile de konuştuğumuzda o da bunu teyit etmişti. Bugünse bine yaklaştığını biliyoruz. Yani aslında tüm bu hukuki e, engellere rağmen ağaçlar kesilmeye devam ediyor. Bir yandan da olan oluyor. Ortada büyük bir hukuksuzluk var. Evet. Yani çok ciddi bir hukuksuzluk var. Kanun hükmü çok açık ama kanun hükmüne bizzat bu kanun hükmünü uygulamaya yetkili ve görevli makamlar tarafından engel alınıyor. Hı hı. Dolayısıyla da bu hukuksuzluğa gözüm olduğu için de özel güvenlik görevlileri ve şirket çalışanları... Şirket yetkilileri istedikleri e, her davranışı, darp dahil olmak üzere, hakaret dahil olmak üzere evet. istedikleri her türlü davranışı yapmayı kendilerinde görüyorlar. Evet. Çok geçmiş olsun diyelim. Kolay gelsin. Biz de takibinde da. olacağız. Yırıca'da olup bitirelim. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İlk bir saatin... Sonuna geldik gündem bir o, bir yerden bir yere e, sürüklüyor e, aslında bizi ama tüm buraların üstüne de gözümüzü e, koymazsak e, olacakların veba altında ayrıca kalırız diye düşünmekteyiz şimdi